Min minatın ruhuna bütçe klas tekrar. أَعُلْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَدْكُلُ اللّٰهِ اَكْرَضُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ حَنْكَبُ الْسُورَسِ 45. ayet Celîle-i Cebele Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde Kur'an-ı muhakkak zikrullah daha büyüktür. İbaletlerin içinde zikrullah daha büyüktür. Olum Rabbinin zikri her şeyden ebdaldır. Allah Allah Allah façet kapılarından kaçık zamana sehalle mevzayı zikretmek. Daha başka zaman ayet-i de geliyor burada. Onlarla konuşalım inşallah. Namaz zikri müştemil olduğu için her taattan daha büyüktür. İlla s-salâta tenhâni l فَلَذِكُوا <Gülüyor> ekber اَكْبَرٍ buraya namazı aldı. Namaz zikrin müştemil olduğu için her taattan daha büyüktür. Bütün meleklerin ibadeti var. Bütün hayvanların ibadeti var. Bütün ağaçların ibadeti var. Elif gibi Kıyamda durmak, el gibi hükuda bükülmek, mim gibi secdede çumak olmak. Sözdeye kapatmak, Adem'de bu üç harptan olur, namaz kılmayan Adem olmaz. Yiyip içip uyumakla Allah sevilmez. Çünkü bu sınıf sünveye hayvana münasip almazıya baktı. İyi ki Hiç mal hayvanın da adete belki bu sınıf izley hayvana mi lazım. Bu süre lazım da dinlenalım. muhittin Arabi kutses sırr aziz efendimiz Allah şefaatine nail etsin. "Dünya hayır" demiş. Bütün, bütün mevcudatın içerisinde insanlar, hayvanlar, ağaçlar, topraklar, taşlar. En çok Rabbini zikreden, en çok Rabbisini zikreden taşlarla topraklar. Bunlar mütemadiyen zikr ve meşgullar, Muheddin-i Arabi Hazretlerinin görüşü bu. Büyüklerimizin duyuşu da bu. Yani seslerini duyuyorlar daşların, toprakların. Hiçbir şeye muhtaç olmadığı için o daimi zikreder. Ama ağaçların da azıcık az zikreder, ağaçlar. Ne diye? ma hava, nar ihtiyacı var. Gübrelendi, sulandın mı bir iftihar eder sanlandır. O zaman biraz bunu tur ver lazım. Ondan sonra yine başlar. Burada münasibetli gelmişken size bir münasib da misal hikaye anladık. Gelmiş efendinin birisi ihmanın seyyah gezer. Bizim zamanımızda varlığı devlet yasaklanca kayboldu, bir kiyikten kostu olur, sırtına onu bağlar, bugün şurada, yarın şurada camilerde misafir olur, zorunla kolumdan tutunları götürürler, mütemadiyen Allah'ı zikreder, şimdi bakınca da yüzüne ne? dünya adamı değil, ahiret adamı, Ashab-ı birisi gibi böyle görünürler. Babamızın anında vardı böylesi. Sonra... Biraz bir yere otur ona. Mevla'yı zikreder. Mevla'yı <gülüyor> Yazık bir olca, Efendi'nin Aşk olsun ne gelir. Bu sefer bağının bahçesinin başına bir güzel ev yapmış. Orada oturur. Yumuşu, 8, 9 birini bir bahçe. Bu değerli stersi ma. Eder Ayrıca Allah'ı dünyaya meyletmiş. Bağınla uğraşmış. Zikirden fikirden bir haber diyerek o o haline hoş görmemiş. Haşem misafın kalbinden geçiyormuş bunlar. Haşam yemek ne yiyince o Efendi demiş ki, evrim evimize giriş çıkışlar, karınlanmaya karşı gelin. Bahçemizde elmaların dibine yatağını ettiler. Yaz günü de sıcak, serin serin yat da yavrum demiş, oraya göndermiş. Elviş yatır mı da, yatsı yıldıktan sonra abdestini tazelemiş. Allah, Allah, Allah. Biz Adana'ya Efendimiz Hazretlerine gittiğimizde uyku ne? Ne olduğunu hiç bilmedik. <gülüyor> Çünkü uykudan daha lezzetli bir lezzet geldiği için uykuyu kaldık ve atıyorum. <gülüyor> ee, bir aylarca uyumadım ben. Yani Uyuma gelmez. Tahir hocamız bir gün buyurdular ki, e, Hasan efendi, kardeşim ha, ne olur gitme de üç ay olsun şöyle diz çöktü sabahlar oturalım diye. böyle bir isteyen vardı yavrular. Şimdi hayvan gibi uzanıp yatıyorum. Hastalık, şükür yatırmıyor da. Tek hasta alayım dedim, oturayım. Böyle bulmuş. Sa her şeyi unuttu. Allah kusurumuzu affetsin. Erviş sabahı ile Saharyelilere eserken bakmışmış bütün yapraklar. Allah! Allah, Allah, Allah. Bütün ağacın yaprağı, Mevla'yı zikrediyor. Daha şafak yaklaşınca, Ya Rabbi benim sahibim abdum afiyet etti Ya Rabbi. İyi, böyle dua ediyor. Geldi, vah! Ben ümrü koşa geçirmişim. Güzel niyetle her şey ibadet olurmuş merme anlayamamış bir şey. Ben yalnız zikrediyorum. Hoca kendinin bütün ağaçları tüm zikrediyor. Kendine mi oluyor bu zikirler? Ondan sonra bütünü dua ediyor. Her yapraktan dua sesi geliyor. Tağcı bittim ben bu işe. Sabah kafiyor, Hoca Fendi'ye çok rica ediyor. Şurada birer sıcaz parası biriktirmedi de, biriktirdim idi. Lakin e, giremeyeceğim şey derseniz, bana ecik bahçenizden bir yerin bu O da yarı yerinden yürümüş gitmiş bahçenin, buraya ayağımın bastığı yerlere kala diktik Oraya dikmiş, şu yanı sen olsun, bu yanı bana da lazım yavrum, namaz ya? Onu demiş. Kendi bahçesinde kalmış. Kendi bahçesinde yine aynı zikrini, fikrini devam etmiş. Saharlar yaklaşınca ağacın sahar yeli, esince ağacın seslere Allah diye feryat ediyor böyle Allah yani ispat istersen Kur'an-ı Kerim'de istanımızla Benim kul şeyin la yesbıru bi'andiy ve la kullatkaunet tesbihat Allah'ı zikretme ve hiçbir şey yok yani her Allah'a zikreder Allah'ı zikreder, kendi lisanıyla ile Allah'ı zikreder, bütün mevcudan. Şimdi zikir bittikten sonra, Ya Rabbi beni dikeni, beni büyüteni, affı mağfiret et Ya Rabbi diye, ağaçlardan böyle ses gelince, evveli benim sahibimi diyordu bir gün evveli, bugün duayı çevirmiş, beni dikeni, büyüteni, beni dikerim, hapımı hapiret et deyince sabahıyla derviş hocaya demiş ki ben lütfen paramı geriye ver, pişman oldum. Pişmanca alırsan al, lakin bir paramı demiş. Al ya oğlum paranı, dünkü zikrine, duasına aldandın sen. Dün duayı çevirdi değil mi? Beni dikeni büyütene affı muhafret et diyor. Onun için biliyorsun, benim de keşfim, kerametim böyle elim kar da gönlüm yar da Allah'a çalıştığım için ağaçlarım bile zikrediyor, bana gönderiyorlar. Sen de yet bir arsayı boş arsa al, kendimize çevittir, güzel meyveler dik, sula büyüt de zikretsin diyor. Kardeşim, Muhiddin al-Arabi hazretlerinden açtık da Allah'ı en çok zikreden başlar olan topraklar. Ondan sonra ağaçlar geliyor, ondan az yapıyor ağaçlar. Çünkü sulandıkları zaman dedim, gübrelenip sulandığı zaman bir iftiharla sallanması var. O zaman bir an için zikri unutuyorlar. Ama toprak taş unutmuyor. Muheddinil harami guddisesi rağul aciz. Efendimiz Hedef Risalesi'ne yazmış bunu, size okuyorum. Ondan da zikreden hayvanlar. Hayvan da çok zikreder ama ağaçtan az zikreder. Çünkü onların yemesi var, içmesi var, uyuması var. Şahavat-ı nefsaniyesi var. O zamanlar Allah'ı unutuyor. Binaenaleyh, ağaçlardan daha az zikriyor Ama onlardan daha az zikreden de insanlar. İnsan, yiyecek, içecek, uyuyacak, şahavatın efsaniyesi var, geçimi var, kazancı var, evladı var, akbadı var, işi var, gücü var, mahkemesi var, planı var. Her çeşitli okuyacak, sınıf geçecek meşguliyeti var. Bunlar yüzünden zikri çok zaman unutul da az aklına gelir. Bize olduğu gibi olur. Onun için kendi kendimize yani her şeyden biz büyüğümüz, zannetmeyelim. Bizden daha çok zikreden bir şey. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'ini okudum da, Estağfurullah bismillah ve lev bikum ekber. Ekber denince tüm insanlar bilir. Allahu ekber diyoruz. Allah büyük kimlik oluyor. Kudret sahibi Allah büyük diyor. Muhakkak zikrullah daha büyüktür ibadetlerin içinde. İnne ssalate tenha anil fahsayi'il mulk. Muhakkak namaz fuhşiyetten, münkeretten men'i der. Alak bor, namaz kılan insandan kötülük gelmez. Ama, vele zikrullahi ekber, zikredenden hiçbir kötülük gelmez. Daha büyük zikir. Hangi hususatta? Münkeratı fuhşiyetten kurtarma altında. Namaz, abdest, oruçlar, herkisi büyük de Bunlar dışındaki patlayan çıbanı ancak silerler, yağlarlar. Ama zikrullah gönle girdiği için derin derin inle vurur, haplar yudar, kanı içte fesabından kurtarır, çıbanla ne kendi kendine ahlak var, kurur kurur gider. Bunun için kardeşlerim, zekrümüze çok devam edelim zikrinden, fikrinden ayrılmasın. Daha mana vermiş. Allahu Teala'nın kulunu zikri, fazkırûni ezkırkûn. Siz beni zikredin, ben nasıl zikredeyim diyor Allah. fazkırûni ezkırkûn. Allah-u Teala'nın kulunu zikri, kulun Allah'ın zikrinden daha büyüktür allah Teala Teala'nın zikri demektir. Hüsnü kabulü ve hüsnü ile mukabele etmesi demektir. Hüsnü ise cemalullah'tır. Zikreden kuluna Allah cemalı, daha kemalını gösterir. Ya kuvvat beter eslemus na kuvvat ratka fi nafsika tzar wa amqut la biduna al al bil gudi wa la samt wa min ne buyuruyor Rabbımız? rabbun içinden rabbun içinden yalvaraba uruk Taka yüksek, yüksek olmayan bir sesle, kendini duyacak kadar sabah ve akşam zikret gafillerden olma bulur, gafillerden olma. Ya iyice dinliyoruz, sorma Rabbimiz neler buyuruyor bu hafta dahil. Bismillah. <Gülüyor> ya اِيُّ اَلَّذِي لَا اَمَنُوا zikran kesîrâ. Efendimiz küçü küçü atıyor, diyor, Sıra'yı i diyor, Sıra'yı i diyor, Sıra'yı i zikran kesîrâ deyip, Zikri kesir فَذْكُرُونَ Allah'a Efendimiz'in okudupları ayetler, فَذْكُرُونَ Allah zikrediğini din ederek ve ku'udan oturduğunuz yerden ve ala cunubihim yaptığınız yerden. Yastığa yattınız mı, ayağınızı toplanır. İhvan, abdestli yapmazsa uyku israf olur. Tarikatta israf, günah olur, büyük günah olur. Onun için şöyle ayağını toplayarak Allah, Allah, Allah, Allah sahte uyku yaklaşmışmış, Allah diyerekten uyudun mu öyle öylece olursa imanla ölmüş gitmiş olursun. Onun için bir geldiğimiz yerden de Allah diye, oturduğumuz yerden de Allah diye, yattığımız yerden de Allah, Allah'ımız kendi buyuruyor Ayet-i Celil'e bu. Hadi Esvad-i Erbil-i Kuddise Aziz Efendimiz burayı tefsir ederken şöyle buyuruyorum Vel kurunallaha qiyamen Geldiğiniz yerden la Allah, Allah desin. Ve uuden oturduğunuz de kalbiniz, ruhunuz, sırrınız, hafiyiniz, ahbağınız bütün vücudunuz Allah desin. Ve ala cunubihim yaktığınız yerden Kalbiniz, ruhumuz, sırrı, hep Allah desin. Anneciğim yemezmiş. Babamın zikrinin kalpteki gürültüsünden İstanbul'dan geldiğinden halika olduğunda beş günde bütün latayfını geçmiş. Beştecik günde. Beş sene de geçemiyor rıhfamız. On senede geçemiyor. Soruyorum daha kalbi zikretmemiş yazdım yani. Bize yazdık, bunun için yatırtmaz, yanındakını uyandıracak şekilde kalbi Allah dersin. Bir de Azam Efendimizin kalbinin gürültüsünden komşular uyuyamazmış. Allah Allah Bir kardeşimiz vardı, şu halakayı okurduk. Hır, hır, hır, hır, hır, hır, hır, bir ses geldi. Şunun ne oluyor? Kalime böyle gürültü geliyor. Ne arkadaş? Biz de olmayınca başkasında da yok zannetmeyelim. Günah bu ne olur Yani biz de yok ama yıl var. Kimse de para yok şimdi zannetme. Bastı duruyor. Duruyor. Onda var ama bizde yok. Ne biz böyle devam edelim. Ya eyyühellezine ömeniz kurullahi adikten kesire. O bütün iman eden kulların Allah'ın çok zikredin, zikri kesil yapın. Çok zikredin, zikri kesil. Ama efendim baş başa bağlı, baş başa bağlı. Kendi kafamıza alsak, zikre devam etsek olmaz. Ölçüyle. Ölçüyle, tartıyla yenilecek bunlar. Onun için kalbiniz zikrettin mi, her zaman zikretmiş olduğundan dilinizle bin bir dilerse bin doyamıyorsanız söyleyin. Biriyle zikre doyamıyorum de iki bin al. birlen zikre doyamıyorum diye üç bin aldım. Zikrullah şifa ul çünkü hadis-i şerif. Zikrullah şifa ul kalbin şifası zikrullah. Allah! Allah dedik sırada nasıl miden bir şey yiyemez halde doktora varınca iştah açıcı bir şurup içince ekmeğe doyamayıyorsun zikiri az yaptık sıra, kalbin hasta vaziyette olur. Şurubunu zikulla şurubunu kullar çoğaldık sırada kalbin açılır bilmez kan. Haliki Zül Celal, insanlara yemek yemen için bir akşam, bir sabah, hiç görmeyen adama, işgilen meskul alana üç, yedirme tamam. Yedi yani namaza beş vakit diyor, elli vakit veriyor. Onu sünnetlerle doy, doymaz vur da onun için, onun ihtiyacı çok, zikrullah onun için çok istiyor kardeşlerim. An-ma'azin radıyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi ve sellem a'khala bi yedihih ve kala ma'az wallahi inni la uhibbuka ve kala usika ya ma'az İl-i Akhir Hadis Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ne diyorlar? Ya Maaz mi Cebel Radıyallahu anh Hazreti Maaz anlatıyor. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Allah şefaat uzmanlarına Nail-i Meram inşallah Elinden tuttu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Dedi ki Ey Maaz Allah'a yemin ederim ki Seni muhakkak seviyorum Sahadem olun, seni muhakkak seviyorum buyurdu. Sana vasiyet ediyorum şöyle ki, her namazın sonunda sakın şu zikri bırakma. Her namazın sonunda sakın şu zikri bırakma. Allahümme a'inni ala zikreke ve şükke ve husna ibadetik abdest alırken, ağzımızı yırken okuduğumuz dua bu. Bu zikri bırakma. Bu zikri bırakma. O oh. Allah'ım bana zikrini yapmak için yardım buyur demek oluyor. Allah'ım da aline ala vikri kerim. Allah'ım için benimle, beni, destimle, zahili ve batını Sünnet ve edeplerimizi yerine getirmek gibi huzurlu kulluk ihsanıyla diye. Yani bunu dersen öyle demiş oluyorsun. Allahumme agnini ala nefkek ve şükre ve husn-ı ibadetik. En Ebi Musa'id eş-Sahih radıyallahu anhu ann-nebiy sallallahu teala aleyhi ve sellem قال: Ya Ebu Musa il Eşkari radıyallahu anh hazretlerinden rivayet olunduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şefaatine nâir buyurmuştur ki beni zikreden kimseyle beni zikretmeyen kimsenin benzeri sağ insanla ölüye benzer. Beni zikreden sağ Zikretmeyen ölmüş gibi dünyada, ayakta geziyor yer ölmüş, zikirden mahrum çünkü. Öyle mi, benzeri nasıl, Peygamberimiz benzetiyor. O misal veriyor, zikredenler hayata kavuşmuş sağ adam gibi, zikretmeyenler hayatı kaybetmiş ölü gibi, ölmüş insan. Bir içinde, yine hadis-i şerifin devamı, ve içinde Allahu Teala zikrolunan ev ile zikrolunmayan evin benzeri de mamur ev ile yıkılmış, harap olmuş eve benzer. içinde şefala kalkmış. Takdis-i nihamet olarak Allah'a şükrediyorum. Daha benden ilerler kalkmış, namaz kılıyor baktığım Allah razı olsun ya da ben uyuyamadım, gece kalktım bir mutlata oturdum, niye ettim mi? Sonra kalktı yiyenler, <gülüyor> baktığımızda o namaz kılıyor, daha ben abdestle giderken. Ötü yandan çocuğun biri boynunu bükmüş, Allah, Allah diye zikrediyor. Bir yandan aile, ötü yandan kız, Allah aziz eder. beni çok sevinç doldurdu içimi. Doğun sabahla olan, şafalı olan Ya Yani o ev mamur olmuş oldu diyor Peygamberimiz. içinde zikredilmemiş, güveğine güneşleyene kadar kalkılmamış evler, harap olmuş ev. Yıkılmış eve benzer duyurdu Peygamberimiz. Misal verdi böyle. Zakir'in zahir hayat, bu ameli sahihle müzeyyen. Batını ise tok dolu şur'la mahmuddur. ise zahire atıl boş. Batını bâtıldır. Anlayabildikler mi diyeceğiz? Tabi bi Allah'ımız bizi zikrinden zikrenden ala koymasın. Kebi huleyne oldu ya Allahu Peygamberimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Benden rivayet ederek buyurdu ki, allah Teala buyurdu, Allahu Zül Celal buyurdu, ben kulumun bana zannındayım. Nasıl zann ederse öyleyim ben, Allah'ımız buyuruyor. Efendimiz'den veyahut da pederimden kalmış kafanda Birisi cehenneme geliyor. Cehenneme götürüyorlar, günahçı olmuş. Götürecekler demek manasında. Giderken ben böyle zannetmiyordum. Ben böyle zannetmiyordum diyormuş. Meleklere Allah'ımız sorun bulun neyi zannetmiyormuş böyle. Melekler sormuşlar. Ey Allah'ın kulu neyi zannetmiyordun sen? Beni Allah cehenneme yakmaz zannediyordun götürmez. Kusurum çok ama Ben yakmaz zannediyordum Çünkü ene indi zanne abdi bi buyurdu. Ben bunu zanne indindeyim diyordu. Ben ise şimdi cehenneme giriyorum. Böyle gideceğimi zannetmiyorum diyorum dedi. Halide zül Celal, Çevrin bulunu Cennet-i gitsin, Ben böyle zannetmiş. Kardeşim zanda da büyük şey var, kıymet var. İnan, Arafat Dağı'na çıkar bir insan, orada Huccaci Kiram ile beraber, Huccaci Kiram beraber vakfaya durur, dualar eder, hüngür ağlayanlar çok. Çok zaman ağıt gelir bismillah toplumun işaretinin aldı bu. Bir gün çok ulema var Konya'dan dualarını ettiler. Bir millet vekilinden doktor huzuruna bazıları birisi gelir. Şey diyorlardı: ha, kalbime baktım hocam, oturduğun yerden baktaya. Yani kaznın çarpı böyle hemen zat. Sen hafa getirler getirdiler işte. Ayakta ayaqda olunacak dedim. Waqt va da olmaz. Aya dinlediler. Kırı çeviri getirdiler. Köpeğe ağzıma verdiler. Hem son duayı şeret gelmişsiniz. Tavullülerin şifa bulacağı Bismillahirrahmânirrahîm. Kalbim neyi <gülüyor> unuttum? Yün gün yün ağıt başladı yani ağlama. Bütün Arap acem, kucaklar yıllar böyle, kanlılar, fiyalar. Zuradan Arapat Dağından affolunmadığınızdan zannederek gülmek günah kebair Yani ben affolunmadım